Şey. Emin Emin firması organizasyon ücreti alarak faizsiz ev kampanyaları düzenleniyor. Düzenliyorlar. Bu sistem dinimize ne kadar uygundur? Evet, şimdi bu bu arkadaşlarımız şey yapıyor. Yani e, daha önce dinlemiştik onları. İşte 8-10 kişiyi, 15 kişiyi neyse birleştiriyor. Onların paralarını toplayarak herkese sırayla birer ev alıyorlar. E, bunlar da bir hizmet veriyorlar. Bu hizmetten de bir bedel alıyorlar. Bunun